Yarın yövün kıyamette cennetin önünde bir şehit, bir Agniyay Şakir'in bir alimi Allah münazara yaptıracak bize bildirmek için bunu. Cennete evvela kim girecek? Şehit diyecek ki şu ben ceza verdim ve kanımı döktüm. Alim diyecek ki sana o gazanın sevabını kim öğretti? Şehitliğin sevabını sana kim bildirdi? Sükür edecek şehit. Zengin'e soracaklar, zengin diyecek ki ben de senin bederesi şeyini ekmeğini ben verdim. Şehidin de silahını ben göndermiştim. Güzel ama bunun mükafatını falan kim bildirdi? Şeküt Allahü Teala Cebrail'e gönderecek. Alimlerin bildirdiğini, Kur'an çünkü Kur'an'a sahip. Kur'an'a sahip olan fakir olur mu hiç? Ebele alim girecek cemette.